Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hazreti Rasul'ün örnekliği çerçevesinde sunduğumuz Medine'de 11 yıl sunumlarımızın bugün 21.'sini sunacağız inşallah. Bugünkü alt başlığımız Medine'nin panoraması. Medine hakkında, Medine'de kurulan devletin yapılanması hakkında ve onun etrafa çevresine etkileri hakkında Tabii yorum yapacağız. Ondan sonra değişik konulara gireceğiz inşallah önümüzdeki haftalarda. Medine'de devlet kurulmuş. Medine şehri Arabistan'daki bütün olumsuzlara rağmen yapılanmalara girişmişti. Medine'yi oluşturan Yahudiler, Fütteres Arap'lar geçmişlerinde bütün Arabistan'ı karşılarına alacak bir girişimde bulunmamışlardı. Ancak bu sefer durum farklı. Kendi içindeki savaş yorgunluklarını Hz. Muhammed'in liderliğinde oluşturdukları yeni devlet modelinde barışla noktalamayı kafalarına koymuşlardı. Ancak bu durumdan Mekkeliler hiç memnun değildi. Medine'de oluşan yeni durumun kendi içinde bazı anlamları vardı ki Mekke'yi rahatsız ederken Arabistan'daki diğer şehirleri, kabileleri düşündürmeye başlamıştı. Medine'nin yeni yönetimi her ne kadar yeni bir din tebliğ ettiğini söyleyen Muhammed'in liderliğinde oluşuyorsa da Medine'deki Müslümanların azlığı Arapları tereddide düşürüyordu. Şimdi bu değişimin inanca, psikolojiye, siyasi, sosyal, ekonomik ilişkilere nasıl yansıdığına bakalım. Mekke'de Kabe'nin bulmuşu Arabistan'daki putperest toplumlar için önemliydi. Kabe Mekke'yi kutsallaştırıyor, Mekkeli olmayı kutsuyor, Mekke'ye diğer şehirlerden farklı bir üstünlük kazandırıyordu. Bütün Arapların kalbi Mekke'de atıyor, Araplar yaşamlarının kaynağını Mekke olarak görüyorlardı. Allah Kureyş suresinde, Kureyş'e kolaylaştırılmıştır, yaz ve kış seyahatleri onlar için rahat, kolaydır. Onlar Kabe'nin sahibine kulluk etsinler ki... Allah onları açlığa karşı doyurdu, her çeşit korkudan emin kıldı diyerek o Kabe'nin konumunu bize Allah ayetiyle hatırlatıyor. Mekke coğrafi yapı olarak Medine'ye benzemiyordu. Medine sularıyla, bağlarıyla, bahçeleriyle bolluk içindeyken Medine'ye göre Mekke bu özelliklere sahip değildi. Suyu vardı, yeşillikleri vardı ama Medine gibi değildi. Kuzeyden güneye, güneyden kuzeye gelip giden kervanlar uğruyor, ticaret merkezi olarak önemli işler başarıyordu. Ama en önemli konum Kabe'nin bulmuşuydu Mekke'de. Araplar geçmişten gelen kültürleri gereği Mekke'ye farklı önemler veriyordu. Mekke'nin korunması sadece Mekke'lere ait görülmüyor. Mekke'nin üzerinde bütün Araplar titriyorlardı. Peygamber'in dedesi Abdülmuttalif döneminde yaşanan fil hadisesi Mekke'nin sadece Arap'lar tarafından korunmadığını aynı zamanda Allah'ın da koruması altında olduğu inancını pekiştirmişti. Allah fil suresinde Rabbin fil sahiplerine neler etti görmedin mi? Onların kötü planlarını boşa çıkarmadı mı? Onların üstüne ebabil kuşları gönderdi. O kuşlar onların üzerlerine Pişkin kuladan yapılmış taşlar atıyordu. Böylece Allah onları yenilip çiğnenmiş ekine çevirdi diyerek Mekke'yi nasıl koruduğunu Mekkelilere hatırlatıyordu. Fil hadisesini Mekkeliler yakinen yaşamışlar. Hz. Muhammed Resul seçildiğinde fil hadisesini gören insanlar toplumda yaşıyorlardı. Araplar fil hadisesini duymuşlar. Ebre'nin ordusunun nasıl Allah'ın gücüyle bertaraf edildiğine şahit olmuşlardı. Fil felsefesinin oluşumuyla ilgili birçok yorum var. Konumuz fil felsefesinin yorumlarıyla ilgili değil. Konumuz fil felsefesiyle hatırlatılan konunun Mekke'nin emin belde olarak nasıl teşekkül ettirdiğine dair verilen bir örnek. Mekkeliler ile Araplar arasında ciddi çalışmalar fazla değildi. Mekkeliler de Araplara karşı misafirperverliği öne çıkarmışlar. Atalarının tarihinden gelen gelenekler çerçevesinde hac sezonunda Mekke ve civarında hiçbir canlının öldürülmemesini yasalaştırmışlardı. Yani bırakın insan öldürmeyi hiçbir canlı öldürülmüyordu. İnsanlara zarar veren bitler, pereler dahi öldürülmüyordu. Tabi haş esnasında kurban amaçlı kesilen hayvanlar bu yasak kapsamında değildi. Kurbanlık kapsamına girmeyen her canlının öldürülmesi yasaktı. Bu davranış Mekke'ye gelen Araplara büyük güven veriyor Mekke'ye fakir gelenler bile Mekke'nin misafirperverliğinde yeterince doyuyorlardı. Mekkeliler ile Araplar arasında gerçekleşen dini, siyasi, toplumsal barış önemliydi. Haç mevsimleri, panayırların kurulduğu, ibadetlerin yapıldığı, eğlencelerin düzenlendiği, bolca yenilip içildiği bir dönemdi. Ticaret yapmak isteyenler yapıyor, ibadet etmek isteyenler ediyor, fakirler, yoksullar doyuruluyordu. Toplumda sınıflaşma olmasına rağmen haş mevsiminde zımmi bir şekilde sanki sınıflar ikinci plana itiliyor. Her yıl yaşanan bu olaylar Mekkelerin Arabistan'daki konumunu yüceltiyordu. Şimdi farklı bir oluşum vardı. Mekke'nin merkezliğinde Arabistan'da oluşan barış atmosferi Medine'de farklı bir boyuta ulaşmıştı. Mekke'de İslam'ın ile başlayan süreçte dışarıdan görünen Mekkeliler birbirine düşmüş, Mekke barışı bozulmuştu. Dışarıdan öyle görünüyordu. 12 yıllık Mekke'deki İslam'ın tebliğ sürecinde Mekkeliler birbirine düşmüş görünüyordu dışarıda. Buna karşın Mekke'de putperest Araplar barışı sağlarken Medine'de farklı dinlere inanan insanlar yani putperest Araplar, Yahudiler ve Müslümanlar aralarında anlaşarak Muhammed'in liderliğinde yeni bir barış anlayışı getirdiler. Yani Peygamberimiz ve diğer Müslümanlar Mekke'den hicret ettikleri zaman Medine'ye Mekke'de barış sağlanmıştı. Onlara göre, Araplara göre. Artık içlerindeki isyancıları kovmuşlardı, İsyancılar gitmişti. Orada bir barış sağlanmıştı. Fakat bu barış futteres Araplar arasında oluşurken sadece Medine'deki devletin kuruluşuyla, devletin yapılanmasıyla böyle bir barış gerçekleşti ki Medine'de sadece putperest Araplar arasında değil, putperest Araplar, Yahudiler ve Müslümanlar arasında anlaşarak Muhammed'in liderliğinde yeni bir barış anlayışı getirdiler. Mekke'nin kendi içinde barışın bozulması, Müslümanlara yapılan türlü işkenceler, Buna karşı Müslümanların her ne olursa olsun insanlara sahip çıkması Arapları etkilemiş. Hele Mekke yöneticilerinin Müslümanlara karşı uyguladığı boykotu bizzat putres Mekkelilerin bozması Mekke önderlerinin Araplar arasındaki gücünü zayıflatırken Müslümanların gücünü artırmıştı. Ticaretin zenginliği merkezi olan Medinelilerin Mekke'nin düşman ilan ettiği Hz. Muhammed'i ve Müslümanları Medine'ye davet etmeleri Üstelik Muhammed'i başlarına geçirerek yeni bir devlet oluşturmaları Arapların dikkatini çekiyordu bütün Arabistan'daki Arapların. Zira onlara göre Muhammed basit birisi değildi. Muhammed çok sevdikleri Mekke'nin eski lideri Abdulmuttalib'in torunuydu. Abdulmuttalib'in soyu Mekke'nin yönetici soyu olarak Arapların da lideriymiş gibi bir gizli unvana sahipti. Muhammed'e peygamberlik gelmeseydi Muhammed putperestliğe karşı öncelere soğuk davranmasaydı peygamberlik yani peygamberimiz geçmişinde eğer bir peygamberlik gelmeseydi putperestliğe karşı da soğuk davranmasaydı eğer böyle davransaydı belki de Mekke'nin geleceğinde soyu gereği Mekke'nin lideri olabilirdi. Buna hiçbir şey engel değildi. Çünkü Abdülmuttalip dedesi o öldükten sonra zaten o soyun insanları Mekke'nin yönetim kademesine geldi. Ebu Cehil diye bildiğimiz Hişam bin Melik Kureyş soyundandı ve Abdülmuttalip öldükten sonra o başa geçti ve dolaylı bir amcaydı. Yani bizim hani amcalarımızın amcası, amcalarımıza kendi bizati babamızın kardeşlerine amca derken aynı zamanda dedelerimizin kardeşlerinin çocuklarına da amca diyoruz. Bunun gibi Hişam bin Melik de aynı soydan insandı ve o geldi. Dolayısıyla bu süreçte Hz. Peygamberin belki gelmeyebilirdi ama gelme ihtimali de vardı. Çünkü Peygamberin güvenirliği, Hz. Peygamberimizin peygamberlik gelmeden Muhammed olarak güvenirliği Araplar arasında sevilmesi daima lehindeydi. Hz. Muhammed'in bu durumunu farklı din tebliğ etmesine rağmen Mediniler değerlendirmişti. Medine'ye hicret ettiği zaman Peygamberimiz onun bu yapısını farklı dinlere sahip olan kişiler değerlendirdi. Yani Yahudiler değerlendirdi, putperesaraplar değerlendirdi ve birlikte ne yaptılar? Devlet kurdular. Devlet kurdukları zaman buradan defalarca tekrar ettim. 4000 Yahudi, 4500 putperesara, 1500 Müslüman var. 10.000 nüfusluk Medine'de. Müslümanlar nüfusun %15'ini teşekkür ettiriyordu. Çoğunluk Yahudi ve putperest Araplardaydı. Buna rağmen peygamberi lider seçtiler ve o devleti kurdular. Çıkarlarına düşünen Medine'lilerin böyle bir duruma rıza göstermeleri rastgele olamazdı. Görünen oydu ki adeta Medine'liler ileride Mekke'nin lideri olması muhtemel bir kişiyi yani Hz. Muhammed'i Mekke'lilerin elinden kapmışlar. Abdulmuttalib'in torunu, Mekke'de barışı, uzlaşmacılığı öne çıkaran güvenilir ve bu talibin say çıktığı Muhammed, Arapların gönlünde farklı bir yere sahipti. Kaldı ki Mekke'de Müslümanlara karşı her türlü baskının yapılmasına rağmen, hatta Muhammed'in Mekkelilerce öldürülmesi, öldürülmesi girişimini girişimi yapılmasına rağmen Muhammed Mekkelilere kim beslemediğini belirterek farklı bir vizyon çizmişti bu vizyon bütün Arabistan'da herkesin gözü önünde gerçekleşmiş ve bu gerçekleşen hasede insanlar inanç olarak farklı çizgide olsa da gönüllerinden Muhammed'e ve Müslümanlara karşı yani Hz. Peygamberimize ve Müslümanlara karşı büyük bir sempati duymaya başlamışlardı. Medine zenginliğiyle Arabistan'da ünlüydü. Kervanların mutlaka uğradığı, çok iyi ticari faaliyetler yaptığı bir yerde. Zengini, bol. Halk, elbette kervancılara çok karlı işler yaptırıyordu. Medine'ye İslam gelmeden Yahudiler ve putperest Araplar birlikte yaşıyorlar. Nüfus oranları putperest Araplar çok ama o kadar çok değil. Yahudiler az olmasına rağmen, yani Müslümanlık gelmeden önce, diyelim ki Medine'nin nüfusu 10 bin, Müslümanlık gelmeden işte 4 bin Yahudi, 6 bin saraf vardı. Eğer Mekke'den Medine'ye göç eden Müslümanları saymazsak, ki Mekke'den Medine'ye göç eden Müslümanları sayarsak, o zaman 9 bin veya 9 bin 500 civarında Medine'de nüfus vardı ve bunun 4 bini Yahudi, diğerleri puttere saraptı. İslam gelmeden önce Medine'ye. Yani nüfusta öyle korkunç afaki bir fark yoktu. Neredeyse yarı yarıya Putperestler ve Yahudiler birlikte yaşıyordu Medine'de. Medine'nin merkezinde Yahudiler nüfus olarak çok üstündü. Kazlaydılar. Çünkü Medine şehir devleti olarak, kısa devlet olarak etrafındaki köyleri, kasabaları, bugünkü tabirle vahaları ve mezralarıyla birlikte orlardaki yaşayan insanlarla birlikte 10 minatosuydu. Uzun dönemler Medine'nin yönetimine Yahudiler karışmamışlardı. Mekke'den Medine'ye hicret eden kişiler arasında öyle sıradan kişiler de yoktu baktığımız zaman. Yani Mekke'den Medine'ye Müslüman olanlar hicret etti ve hicret edenlerin içerisinde sıradan insanlar yoktu her zaman şimdi baktığımız zaman olaya farklı insanlar vardı. Neydi bunlar? Mekke'nin yönetiminde etkili, yetkili olan Hazreti Ebubekir, Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman gibi bütün Arapların sevdiği insanlar vardı. Bunlar Darül'ün etmede Müslüman olmadan önce görevliydiler. Hazreti Ebubekir adalet işleme bakan birisi olarak Arapların kalbinde yerini almıştı. Hazreti Ömer ise Mekke'nin yönetimindeki görevinde Mekke ile bütün Arabistan'daki Araplar arasındaki ilişkileri düzenleyen olarak bütün Araplarca her haliye tanınan biriydi. O dönemde de adaleti öne çıkaran, kararlılığı, hak yemezliği ile ün salan Hazreti Ömer artık Mekke'nin yönetiminde değil, Medine'deydi ve peygamberin yanındaydı. Hazreti Osman Mekke'nin Kabe'nin, bütün mal ve mülkünün korunması veya bugünkü tabirle ekonomik işlerini yöneten olarak Darül Nebde'de görev yapıyordu. Bütün Arapların bu noktada eminliğini ve güvenliğini kazanmıştı. Bu zatlar bütün varlıklarını inandıkları yeni din için, İslam için, yoksullara, fakirlere, yolda kalmışlara harcamışlar, köleleri satın alarak özgürlüklerine kavuşturmuşlar, Medine'ye fakir olarak gelmişlerdi. Bunları bütün Araplar seyrediyor, anlamlandırmaya çalışıyor, böyle bir fedakarlığın altında yatan nedenler onları düşündürüyordu. Medine'de kurulan devlet, yönetim organizasyonu ile bir bakıma Darül Nertver'in en iyilerinin Medine devletine transferi gibiydi. Düşünün, Medine'de kurulan devleti Müslümanlar yönetiyor, başlarında peygamber var ve onun danışma meclisini oluşturanlar kimler? İşte, Hz. Ebubekir Bekir, Hz. Ömer, Hazreti Osman, Talha bin Ubeydullah, büyüdüğünce geliştiğinde Hazreti Ali baktığınız zaman bu insanlara sanki Darunetve'nin en iyileri, toplumca en iyi bilinenleri Medine'de kurulan devlete transfer edilmiş gibiydi. Hazreti Muhammed ve arkadaşları Medineli liderler ile Mekke'nin önde gelenleriyle birlikte devlet kurmuşlardı. Üstelik Mekke'den gelenlerin önderleri İslam gelmeden bile hırf-ül teşkilatı oluşturmuşlar, teşkilat aracılığıyla Araplar arasında adalet dağıtmışlardı. Arapların hafızalarında yer eden bu bilgiler, onların Medine'ye bakışlarını değiştiriyor. Adeta Medine, bütün Arabistan'ın yeni kalbi olma yoluna girmiş oluyordu. Her ne kadar Mekkeliler kızsa da, Müslümanlar oraya gitti, devlet kurdu diye, aslında bütün Arabistan'ın bu değişimler, bu gelişimler dikkatini çekiyor. Gözler eskisi gibi Kabe'ye, eskisi gibi Mekke'ye değil yavaş yavaş Medine'ye doğru kaymaya başlıyor. Elbette bu yapılanma Mekkelilerin hoşuna gitmeyecekti. Onlar Arabistan'daki güçlerinin gittikçe kaybolduğunu gördükçe çılgınca düşüncelere sahip oluyorlardı. Her şeyden önce Medine gibi geçmişinde keyfine düşkün, zenginlik içinde yüzenlerin bugün bütün Arapları karşısına alacak tarzda devlet kurmaları üstelik bu devlet kurma hadisesinde Yahudilerin de Properes Arapların da Müslümanların da taşın altına elini koymaları arkalarındaki gizemi merak ettiriyordu. Neden böyle bir şeye girdiler? Nasıl böyle bir şeyi gerçekleştiriyorlar? Nasıl olur da Medine gibi zengin, keyfine düşkün insanlar Mekkelilerin karşı çıktığı Hz Muhammed ve arkadaşlarını bütün Arapları karşısına alacak şekilde davranabilirlerdi. Neye güveniyorlardı? Hadi Müslümanların gidecek bir yeri yoktu. Kim kapısını açarsa oraya gidebilirlerdi. Nitekim Habeistan kapılarını açtı oraya gittiler. Orada kaldılar bir kısmı. İcret etti daha önce. Ama Medine'li putperestlerin tavrına ne demeliydi? 4500 tane Medine'de putperest vardı. Onlar da Resulullah'a gelip biat ettiler. Devlet başkanı olarak kabul ettiler. Medine'de sayıları 4000 civarında olan Yahudilere ne demeliydi? Kim kendisini bütün Araplara karşı çıkarak terkiye atabilirdi? Putteres Araplar mı? Yahudiler mi? Hadi Müslümanlar atacak. Onlar zaten Müslüman olarak atmışlardı. İşte bütün bunlar. Bütün Arapları düşündürüyordu. Niçin? Böyle bir gelişimi Böyle bir oluşumu gerçekleştirdiler. Buna benzer, bunun benzeri düşünceler insanların kafalarından geçiyor. Araplar Mekke ile Medine arasında siyasi, psikolojik, toplumsal, ekonomik tercihler yapmaya zorlandılar. Mekkeliler ile Medineliler aslında birbirlerine muhtaçtılar. Dikkat ederseniz. coğrafi olarak Mekke ve Medine şehirlerine baktığınız zaman bunlar birbirine muhtaçtı. Şam ile Yemen sınırları arasında yapılan ticaretin önemli noktalarından biri Mekke, diğeri Medine'ydi. Arabistan'ın tam orta taraflarında Yemen'le Şam arasında sanki orta noktada iki şehir, birbirine yakın. Yemen'den Şam'a doğru hareket eden kervanlar önce Mekke'ye uğrayacaklar, sonra Medine'ye uğrayacaklardı. Mekkeliler kervanlara engel olsa tersi misilleme yapma hakkı Medine'ye sahip olacaktı. Yani Yemen'den Şam'a giden kervanlara Mekkeliler el koysa Medine'ye gitmesinler diye, orayla ilişkisini sürdürmesinler diye bu sefer Medine tersini yapabilirdi. Şam'dan Yemen'e gidenlere el koyabilirdi. Dolayısıyla birbirlerinin kervanlarını engellememe için dokunmamaları gerekiyordu. Çünkü Şam'dan gelecek kervana, kervandan Hizmet alabilmek, onunla ticareti yapabilmek için Mekkeliler veya Şam'a gidip gelebilmek için Mekkeliler Medine'den geçmek zorunda veya Medine kenarından geçmek zorundaydılar. Aynı şekilde Yemen'den Şam'a doğru giden kervanlar Mekke'nin civarından geçmek zorunda. Medine onlardan, o kervanlardan ticari çıkar sağlayabilmesi için o kervanları Mekke'nin salması gerekiyordu veya dokunmaması gerekiyordu. İşte böyle çok böyle değişik, birbirine bağlı ve birbirine muhtaç kılan bir coğrafyaya sahiptiler. Hayvancılık üzerine kurulu Arabistan halkı, Şan ve Yemen arasında nekik dokuyan kervanlara muhtaçtılar. Bu kervanların ayağını kesemezlerdi. Ancak kervanlar sayesinde farklı giyim, kuşan, yiyecek, içecek, alet, edevatlara sahip oldular. Hatta öyle ki atlarına üzengileri, eğerleri, develerine hörgüçleri, kullandıkları okları, yayları, kılıç, kalkan gibi savaş araç gereçlerini kendileri yapmıyorlardı. Onları hep dışarıdan alıyorlardı. Onlar da olan, yani Mekke ve Medine'de olan hurma, zemzem ve kendisine has kokuları ve bunları satıyorlardı. Kendine özel o Arabistan çöllerinde yetiştirdikleri şeyleri satıyorlar. Aşağı yukarı baktığınız zaman bugün de aynı. Bugün şöyle Arabistan'a gözünüzün önüne getirin. Ne üretiyor, dışarıya satıyor dediğinizde veya dışarıdan ne alıyor dediğinizde her şeyi dışarıdan alıyor, dışarıya da aynı. O bin beş yıl önceki sattığı ürünler gibi benzeri şeyleri satıyor. Başka bir şey satmıyor yani. Sanki Arabistan'ın yapısı değişmemiş gibi. Değişen bir şey yok gibi. Bugün nasılsa de aşağı yukarı aynı. Araplardan petrole çıkar, geriye ne kalıyor? Bugün Arapların genelde sattığı temel kaynak petrol. Onu çıkarın teknolojik olarak ortadan petrol ticaretini çıkardığınız zaman Arapların sattığı işte hurmalar, zemzemler, haş dolayısıyla meydana gelen ticari etkinlikler ve değişik Arabistan'daki ürünler. Bunun dışında Arabistan her şeyi dışarıdan alıyor. Hala öyle. Kendi üretimi, kendi fabrikaları, kendi şeyleri yok. Ekonomik bir gücü yok. O günlerde Arapların toplumsal yapısı sanki hazıra konan bir yaşam tarzına zayıftı. Bahalarda büyütülen develer ve diğer canlı hayvanlar, sulak yerlerde var olan Arabistan'ın kendine has vurma bahçeleri onlar için zenginlik. Ama bütün bu değerlerin gerçekten zenginlik kaynağı olabilmesi için Mekke'nin Medine'ye, Medine'nin Mekke'ye ihtiyacı vardı. Zira Mekkeliler de Medine'liler de kervanlar aracılığıyla ürünlerini satamazlarsa Hiçbir şeyin anlamı kalmazdı. Bu nedenle Arabistan'ın diğer şehirlerinin gözü Mekke'ye Medine'ye dikilmişti. Ne olacak? Kim öne çıkacak? Eğer biri öne çıkıp hakimiyeti eline almazsa huzursuzluk kervanlara zarar verebilirdi. Çünkü kervanlar sürekli bir ticari gelişimi sağlayabilmek için Arabistan içeriden dışarıya dışarıdan içeriye bugünkü tabirle ithalat ve ihracatını düzgün bir şekilde yapabilmesi için o kervan seyrinin devam etmesi gerekiyordu. Ama Arabistan'ın ortasında iki şehir o kervan seyrinin cildini eline tutuyordu. Onun için birbirlerine taştılar. Arabistan'ın diğer şehirleri zaten Mekke'den, Medine'den daha küçüktüler. Bazı şehirler de tamamıyla Yahudilerden oluşuyordu. Medine'deki gelişmeler, Arabistan'a yayıldıkça Araplar Allah bullak oluyordu. Düşünebiliyor musunuz? Medine'ye bağlı her kabile Yahudiler, futteresler, Müslümanlar adalet, özgürlük, barış, esenlik içinde yaşama söz vermişler. Tarihlerini yazılı sözleşme haline getirmişlerdi. Medine vesikasının her maddesi Araplar arasında çınlıyordu. Çünkü o haberler yayılıyordu. Her maddesi tartışılıyordu. Bugün nasıl bir devlet? iletişim imkanları çerçevesinde yasalaşma noktasında dünyaya yeni fikirler, yeni bilgiler, yeni yasalar yeniliyorsa ister Amerika'da olsun, ister Avrupa'da, ister Türkiye'de, ister İran'da, ister Südürkistan'da, ister efendim uzak doğu, Çin'de, Japonya'da, Malezya'da, Avustralya'da olsun yeni bir şey olduğu zaman nasıl bugünkü iletişim imkanlarıyla onları hemen alıyor ve tartışmaya başlıyor isek Medine'deki o Medine vesikası dediğimiz Arapların, Yahudilerin ve Müslümanların hangi özgürlükler çerçevesinde, hangi barış esasları çerçevesinde birlikte yaşayacaklarına dair yazılı metinler Araplar arasında tartışılmaya başlanmıştır. Herkes kabillerin hangi esaslara dayandığını biliyordu. Yani sadece Medine'dekiler değil artık Arabistan'dakiler de. Yahudiler hangi haklara sahip, Presa Raplar hangi haklara sahip, Müslümanlar hangi haklara sahip, bu haklarla nasıl bir devlet oluştular bunları Biliyorlardı ve tartışıyorlardı. Zengin, fakir, soylu, soysuz, köle, hür fark etmeden herkesin hakkını bildiği, birbirini eşit gördüğü bir toplumdan söz ediliyordu. Farklı inançların, farklı dinlerin birlikte yaşadıkları ve haklarını tespit ettikleri bir anayasal bugünkü tabirle kurumdan söz ediliyordu. Bu o güne kadar Arabistan için yeni bir anlayıştı, yeni bir bakış tarzıydı, yeni bir idareydi. Hz. Muhammed'in liderliğinde üç farklı dip, putperestlik, Yahudilik ve Müslümanlık birlikte nasıl yaşayabileceklerini sözleşme altına alınır. Bütün bu söylemler Arapları alt üst ediyor. Yıllarca yaşadıkları sınıfsal sistemler anlamını kaybediyor. Medine'nin başındaki Muhammed bütün insanlar arasında eşitliğin, adaletin, barışın simgesi olarak yükselirken Mekke'nin önderleri gün geçtikçe değerlerini kaybediyorlardı. Düşünceleri ortada gezen insanlar, her zaman olduğu gibi hani bugün diyorlar ya kararsızlar diye, o günde öyle düşünceleri ortada gezen, inançları ortada gezen insanlar birbirine çatışmalı, kavgalı yönetimleri, devletleri seyrederler. Genelde böyledir. Hangisi üstün gelecek? Hangisinin söylemleri diğerini sıfırlayacak? Bu durum psikolojik, sosyolojik bir tutumdur. Toplumsal yapılanmaya katılarak sorumluluk üstlenmeyi erteleyenler seyretmeyi öne çıkarırlar. Bu her zaman böyle olmuştur. Siyaset sosyalistinde bu böyle anlatılır. Yani toplumsal bir sorumluluk üstlenmeyenler kenara çekilirler, ortadaki kavga edenleri seyrederler. Kavga edenlerden, tartışanlardan, çatışanlardan kim üstünse herkes ondan olur. Bu kadar basit. Arabistanlılar da Mekke'yi, Medine'yi seyrediyorlar. Mekke eskiyi temsil ediyordu. Medine yeniyi temsil ediyordu. Mekke Puteles Araplar arasındaki barışı Kabe vasıtasıyla temsil ediyordu. Medine farklı dinlerin insanların, farklı inançların insanların birlikte nasıl yaşayacaklarını temsil ediyordu. Mekke sınıfları, aşiretleri temsil ediyordu. Medine sınıfları aşiretleri, kabile bağlılıklarını, atalar bağlılıklarını kaldırmış, bütün insanları eşit görmüş bir anlayışı temsil ediyordu. Mekke köleliği esas alırken Medine, kölelik statülerini yavaş yavaş hem gelen ayetlerle, hem de toplumsal yapılamayla kaldırmaya başlıyor. İkisi arasında yeni ufuklar açısından bakıldığı zaman Mekke muhafazakardı, tutucuydu, Medine Muhafazakar değil, devrimciydi, inkilapçıydı veya yeni hayata, gelecek hayata çok şey vaat ediyordu. Araplar bütün bunları seyrediyor. O kavgaya çok karışmak istemeyenler. Kafalarında, akıllarında, mantıklarında tartışırlardı Ve böylece iki farklı düşünceyi, iki farklı yaşam biçimini değerlendirmeye başlıyorlardı. Mekke ile Medine arasındaki çatışma sonucuna göre de, karar vereceklerdi. Medine'nin yasaları sadece Medine vesikasına dayanmıyor. Allah'ın gönderdiği hükümler, Hz. Muhammed'in hayvan hakları, doğa hakları olarak koyduğu hükümler önce duyanları güldürse de sonra düşündürmeye başlıyordu. Allah'ın yarattıklarına saygı, sevgi Medine yasalarının ortaya koyduğu gerçektir. Arzularına, heveslerine göre hayvanları katletmek, doğaya zarar vermek yasaklanıyor ve hangi dinden olursa olsun insanların, ailelerin kişisel hakları korunuyor. İnsanlar arasında dolaşan yalan, riyakarlık ortadan kaldırılıyordu. İnsanlar arasında güvenilirlik öne çıkarılıyordu. Mümin olmak sadece iyi bir Müslüman olmak anlamında kullanılmıyordu. Yani mümin olmak demek sadece mümin Allah'a inanmış insanlar için kullanılmıyordu. O gün rugat anlamıyla kullanılıyordu. Nerede? Medine'de. Mümin olmak, yani emin, güvenilir olmak, riyakarlıktan uzak, dürüst olmak, insanlığın erdemi olarak toplumda yayılıyordu. Sadece Müslümanlar arasında değil, Yahudiler, putperest Arap'lar ve Müslümanlar arasında. Kendinden emin olan putperest Arap, kendinden emin olan Yahudi, kendinden emin olan Müslüman, insani ilişkilerde aynı değere sahipti. Yalancı, riyakar olan putperest Arap, Yalancı, riyakar olan Yahudi, yalancı, riyakar olan Müslüman, aynı şekilde tepki görüyor, din tercihiyle yalancıya, riakere sahip çıkmak kabul edilmiyordu. İnsanların tarafkirliği, ideolojik, dini ayrımlara değil, hakka ve adaleteydi Zira Allah, her ne halde olursa olsun, Müslümanlara adil olmalarını emrediyordu. Ve bu adaleti gerçekleştirecek olan da Yahudilerin, putperest ve Müslümanların başında Medine'ye lider olan Hazreti Peygamberimizdi. Onlara göre de Hazreti Muhammed'di. Arabistan'dan bütün dünyaya yükselen bu ilkelerin, düşüncelerin, seslerin özlerine baktığımızda göreceğimiz şey aynı ilkeleri, düşünceleri, sesleri bugün de özlediğimizdir. Yani bugüne bakın, bugün de bütün insanlar Toplumsal yaşam içerisinde yalanın ortadan kaldırılması, riyakarlığın ortadan kaldırılmasının insanlık erdemi olarak ortaya korular. Kime sorarsan sor. Bu toplumun, bu insanların en büyük belası toplum içinde gezinen yalan ve riyakarlıktır. Günümüzde herkesin kendi cemaatinden, mezhebinden, partisinden, tarikatından, dininden, devletinden, ırkından olanı koruduğu bir ortamda adalet nereye gidiyordu? Tarafgirliklerle yalan kutsallaştırılmış, riyakarlık kutsallaştırılmış, insanlık adına oluşan inançların ortaya koyduğu bütün ilkeler çöpe atılmış. Neredeyse herkes başkasının insanlığını insansızlık, kendisinin insansızlığını insanlık ilan etmiş. Bugün görünen bu. Medyenin panoraması günümüz dünyasının ideallerinde bile yok. Yani bugün Dünyaya baktığınız zaman Medine'de o gün oluşturulan yapı ve oluşturulmak istenen yapı ve peygamberin Medine'de gerçekleştirdiği yönetim tarzı bugün ilkeleriyle, özleriyle günümüz dünyasında bile yok. İdeallerinde bile yok. Yalan, talan, soygun, haksızlık, adaletsizlik almış başına gidiyor. Bugün içinde yaşadığımız toplumda bazı İnsanlar çok farklı bir şekilde hemen, efendim Batı'da her şey düzgün, Amerika'da, Avrupa'da her şey düzgün, orada hak ve adalet hakim diye söylüyorlar ya, yalan. İşin gerçeğine baktığınız zaman, işin içine girdiğiniz zaman orada da bir sürü üst düzeyde, alt düzeye inmeyen, üst düzeyde çok büyük haksızlıkların, o burjuva sınıflarının, zenginlerin, kapitalistlerin çıkardıkları, yaptıkları büyük haksızlıkların, ve birbirine olan çalışmaların, kavgaların alt toplumlara yansımasa da üst düzeyde olaylar gerçekleştirdiğini bugün herkes biliyor. İnsanlar bilinçsiz bir şekilde eskiye özlem yaşıyor. Eski denilince ne anlıyor belli değil. Öncelikle hangi eski o da belli değil. Şimdi topluma bakmıyor zaman ah eski diyorlar eskiden her şey süt her şey güzeldi diyorlar ama ne? Hemen herkesin yalandan, riyakarlıktan şikayet ettiği bir toplumda yaşıyoruz. Ama yalan, riya toplumun ana dinamikleri olmaktan vazgeçmiş değil. Mekke'nin darun netlesi günümüz demokratik rejimlerinden daha ileri görünüyor. Yani o Mekke'deki darun netle var ya, hani tutperest Arapların yönetim yeri, oradaki yönetim bile, oradaki anlayış bile bugünkü Günümüz demokratik rejimlerinden daha ileride, ilkesel bazda, uygulama bazında. Her ne kadar İslam geldiği zaman, Peygamberimize ve Müslümanlara karşı darünnetle çok büyük mücadeleler vermiş, çok büyük baskılar ve zulümler yapmış olsa bile, işin içinde bir gerçek var. Övmek için söylemiyorum. Farkı göstermek için söylüyorum. Günümüzün demokratik rejimleri, özellikle Demokrasiyle yönetilen ülkeler, ülkemizde dahil, yalan, riya üzerine yürüttükleri siyaseti, medya desteğiyle mükemmel bir şekilde insanlığın ulaştığı doruk noktası diye yüktürüyorlar. İçinde yaşadığımız toplum, dikkatle bakın, siyasi önderlerin birbirlerine karşı en masum sözleri, hırsızsınız, yalancısınız, riyakarsınız, soyguncusunuz, yetim hakkını yiyensiniz, zalimsiniz. Bütün milletin önünde, milletin en yüksek meclisinde yapılan bu tartışmalardan bir benzeri emin olun Beğenmediğiniz, beğenmediğimiz putperestlerin Mekke'deki darın netbesinde yapılsa söylense, derhal kılıçlar çekilir, kan gövdeyi götürür. Hiç kimse Yarabbi şükür demezdi. Bugün herkes Yarabbi şükür diyor. Siyasetçiler birbirine her türlü hakaret yapıyor. Karşı tarafta Yarabbi şükür diyor. O da diyor, ben değil sensin diye bağırıyor. Onur kalmamış orta yerde. İnsan kimliği ve kişiliği kalmamış. O gün darın de putperest bile olsa bir onur var. Böyle birisi çıkacak diyecek ki sen hırsızsın derhal kılıcı çeker. Ne demek yani der. Yediremez kendisine. O günkü insanlar putperest bile olsalar onur taşıyorlar. Yalancılığı, riyakarlığı asla kabul etmiyorlardı. Mesela darın nefret yöneticilerinden biri Diğerine hırsızsın diyecek, o da sen hırsızsın mı diyecek? Asla. Hırsızlıkla suçlanan anda kılıcını çeker, kabilesi savaş açar. Bu kadar basit. Kimse de tenezzül etmez. Günümüzün demokratik düzenleri, yalanı da, riyakarlığı da, hırsızlığı da, soygunculuğu da, talanı da, yetim hakkı yemeyi de ayağa düşürdüler. Böyle tavşa tavşa, yarabbi şükür diye diye. Bir ülkenin başbakanına sokaktaki 10 yaşındaki çocuk bile başbakan hırsız diyebiliyorsa, bir ülkenin en büyük muhalefet parçası liderine sokaktaki 10 yaşındaki çocuk bile sahtekar diyebiliyor ise, insanlıkta ulaşılan zirveyi siz düşünün. Diyecek bir laf yok artık. Bitti. Böyle bir panorama ne Putperes Mekke'de ne de Medine'de vardı. İşte günümüzün en ileri demokratik rejimleri, inançlar baskı altında Irklar baskı altında, kültürler baskı altında, örkler, adetler baskı altında, insanların dilleri baskı altında. Peki, Medine'nin panoraması böyle mi? Hiçbir şey baskı altında değil. Yahudiler kabile farklılıklarına rağmen, putperest Araplar kabile farklılıklarına rağmen, Müslümanlar kabile farklılıklarına rağmen ne yapıyorlar? Özgürce yaşıyorlar. Barış içinde yaşıyorlar, haklı belirlenmiş. Herkes birbirinin hakkına saldırmadan yaşamak üzere peygamberin liderliğinde anlaşmış, ilkelerde kurallarını koymuş ve yaşamaya başlamış. Böylece bütün kötülükler kontrol altında Medine'de. Hiç kimsenin kötülük yapma hakkı yok. Hiç kimsenin yalan söyleme, riyakar davranma hakkı yok. Hiç kimsenin hırsızlık yapma hakkı yok. Ne putperestlerin, ne Yahudilerin, ne Müslümanların. Hiçbirisinin yok. Ama bugün, günümüzün demokratik rejimlerinde bütün haklar sanki yalancılara, riyakarlara, hırsızlara, sorgunculara verilmiş gibi. Her hak sanki onlara verilmiş gibi. Müslümanlar Bakara suresinin başındaki... Allah'ın insanları tarif ettiği kafir, münafık, mümin tabirlerini sadece din çerçevesinde anlıyorlar. Bugün tesirlerde, meallerde sanki böyle anlatılıyor yani. Aslında tam öyle değil. Medine'de kurulan devlete, peygamberin liderliğinde Medine'de kurulan devlete Allah Bakara suresinde o devletin Medine vesikasına göre temel hak ve hürriyetlerini ve sorumluluklarını da Bakara suresinin girişinden itibaren anlatmaya başlıyor ayetlerinde. Dikkatimi çekiyorum. Bir de ögözle bakın. Allah ayetlerinde insan tiplemelerinden söz ediyor. Kafir, gerçeklerin üzerine örterek yalanlara dayalı bir inanç oluşturan. Münafık, çıkarlarına dayalı, çıkarları için her toplum, her insan arasında gelgit yapan. Yani çıkarı için herkesten olan, herkesin yararına girip çıkan ama kimseden olmayan. Mümin Güvenilir insan karakterini ortaya koyan. Şimdi şöyle düşünün. Medine vesikasının altını imzalayarak, Hz. Muhammed'e biat eden Yahudilere, putperest Araplara, peygamber, sizler kafirsiniz, münafıksınız mı diyordu. Dikkatinizi çekiyorum. Böyle mi diyordu? Oturmuşlar, anlaşmışlar. Birlikte yaşayacaklarına karar vermişler. Bu kararı verirken de birbirlerine güvenmişler. Güvendikler için oturmuşlar, anlaşmışlar. Ayet geliyor. Kafirlerden, müminlerden, münafıklardan bahsediyor. Ve peygamberde Yahudilere ve putperest araplara sizler kafirsiniz, sizler münafıksınız mı diyor. Gerçekten böyle demiş olsaydı, Medine'li putperestler Yahudiler peygambere biat ederler miydi? Müslümanların nüfusu 1500. Diğerlerinin nüfusu 8500. Ayet geldi, peygamber onlara okuyor. Sizler kafirsiniz, münafıksınız diyor. Derhal o Medine vesikasını yırtıp atmazlar mı? Sen ne diyorsun be adam demezler miydi? Biz sana Bağrımıza bastık, Mekke'ye karşı, bütün Araplara karşı seni içimize aldık, başımızda lider diktik, oturduk güzel güzel nasıl anlaşacağımızı ortaya koyduk, ilkelerini koyduk, kurallarını koyduk, sen tutmuşsun bize, kafirsin, münafıksın diyorsun. Demezler miydi? Biatı terk etmezler miydi? Sana vereceğimiz verdiğimiz biatı geri alıyoruz demezler miydi? Dikkatli düşün. Bir toplumun lideri, kendisine biat eden, biatlerine göre verdikleri sözlerine yerine getirenleri kafirlikle münafıkla suçlar mıydı? Eğer suçlamış olsaydı Yahudiler, putperestler peygambere güvenirler miydi? Eğer peygamber onları böyle suçlamış olsaydı onlar peygambere Ya Muhammed sen ne biçim insansın? Sen hem bizi barışa esenliğe davet ediyorsun hem bize hakaret ederek bizi suçlayarak araya kavgayı, savaşı sokuyorsun. Halbuki seni Mekkeliler memleketinden kovduklarında her şeye rağmen sahip çıkan bizler demezler miydi? Eğri sorular yerine doğru sorular sorarak Medine'yi Medine'de gönderilen ayetleri anlamamız gerekiyor. Elbette putperest Araplar içinde gerçeklerin üzerine örten kafirler, insanlar arasında çıkarlarına göre gergit yapan münafıklar vardı. Elbette Yahudiler arasında da gerçeklerin üzerine örten kafirler İnsanlar arasında çıkarlarına göre gergit yapan münafıklar vardı. Elbette Müslümanlar arasında da Müslüman'ın diyenler arasında da gerçeklerin üzerine örten kafirler, çıkarlarına göre insanlar arasında gergit yapan münafıklar vardı. Allah Medine Vesikası'nın altına imza koyup peygambere itaat eden bütün Medinililere sesleniyordu. İçinizdeki kafirlere, münafıklara dikkat edin. Sizler emin, dürüst, güvenilir İnsanların zahar görmediği müminler olun diyor. Yani güvenilir insanlar olun diyor. Ama biz klasik anlayışa göre mümin deyince Müslüman olmayı aldık, inanç bazında aldık. O Medine'deki oluşan tabloyu ayetin gerçekteki iniş anlamını kaybettik. Ayetin gerçekteki iniş kavramı aslında Medine'de üç ayrı dinden devlet oluşturan ve başlarına Peygamberi diken topluma. İnsan karakterlerini öğretiyordu. Üç tane insan karakteri vardır. Gerçeklerin üzerine örtüp yalan söyleyen insan karakteri, çıkarlarına göre riyakarca bir oraya bir oraya gezen, ona buna ben sendenim, ben sendenim diyen ve sadece çıkarını düşünen münafık karakteri ve verdikleri sözleri yerine getiren, yaptıkları açıkları yerine getiren güvendir, emin, mümin karakteri. Allah bundan bahsediyordu. Bakara Suresinin başında. Neden? Çünkü Medine'de devlet kurulmuş, o devletin bir toplumsal yapısı var, o topluma Allah insanları öğretiyordu. Hem putperestlere, hem müminlere, Müslümanlara, hem de Yahudilere. Aranızdaki yalancılara dikkat edin, aranızdaki riyakarlara, çıkarcılara dikkat edin, aranızdaki dürüstlere sahip çıkın diyordu. Dikkatimizi çekiyor. Bugün de öyle değil mi? Şöyle etrafınıza bakın. İnsanlar arasında bir toplumda yaşıyoruz. Hangi dinden, hangi ideolojiden olursa olsun, her dinin, her ideolojinin dürüstü de var, sahtekarı da var, yalancısı da var, çıkardısı da var, riyakarı da var, hepsi var. O de aynıydı. Allah bunu anlatıyordu. Karakteri ortaya çıkarıyordu. Bütün bu kavramlar, değerler Arapları alt üst ediyordu. İnsanların neye sahip çıktıklarını gösteriyordu. Dürüst olan, güvenilir olan, verdiği sözleri yerine getiren Mümin, yani emin olunan kişiler, güvenilen kişiler, verdikleri sözleri çiğneyen, çıkarlarına göre ondan bundan olan, keyfine göre takılan, çıkarına göre takılan münafık, riyakar kişiler ve bir türlü gerçekler üzerinde durmayan, hakkı ve adaleti ortaya çıkarmayan, zulme esas alan, yalanlar üzerine kurulan kafir kişiler. Bu kişilik karakteriydi. Allah, Medinelilerin şahsında bütün insanlara, Yeni insanlık dersleri veriyordu. Bakara suresinin başında. İnsanların nasıl değerlendirileceklerine dair kurallarını belirtiyordu. Allah'ın gönderdiği bu ayetler bütün Arabistan'da yankılanıyor. İnsanlar hangi dinden olurlarsa olsunlar işlerindeki kafirleri, münafıkları temizliyorlardı. Böylece güvenilir insan olma özelliklerini, yalandan, riyakarlıktan uzak insan olma özelliklerini öne çıkarıyorlardı. Ve böylece ancak Gerçek temizlik, Allah'a dinlemek, Hz. Muhammed'e biat etmekle mümkündür. Çünkü yapılan Medine vesikası sözleşmesi, yalanlar üzerine değil, riyakarlıklar üzerine değil, bütün Arabistan'ı karşısına alan bir düşünce üzerine, bir ideal üzerine yapılmış üç tane dinin insanları, Müslümanlar, Yahudiler ve Puttler, Esraplar Peygamberin liderliğinde Medine devletini kurmuşlardı. Bu devlet yalan üzerine oturamazdı. Bu devlet, Riyakarlık üzerine oturamaz. Öyleyse içlerindeki riyakarları, içlerindeki yalancıları temizlemeleri gerekiyor. İşte buna inanan Bedeviler, bunu gören Bedeviler, bu özü kavrayan Bedeviler ne yaptılar? Ayette okunduğu gibi o Bedeviler gelip iman etmedikleri halde Müslüman olduk dediler. Onlar gördükleri, duydukları insanlık ilkelerine, barışa, huzura, esenliğe teslim oldular. Allah da onlara ne dedi? Ey Bedeviler! İman ettik demeyin, Müslüman olduk deyin. Henüz kalbinize iman yerleşmedi. İslam olun, yani barışa, huzura, esenliğe tabi olun, kuralları yerine getirin. Umulur ki Rabbiniz size yaptığınızın karşılığını verirdi. Ayet öyle demek. Medine'nin panoraması ne yazık ki Müslümanlar tarafından da bugün bilinmemektedir. Bugün Müslümanlar arasında İslam soyut bir kavram olarak geleneklerin, örflerin bid'atların içinde kaybolup gitmiştir. Klasik tefsirlerin, akayit tartışmalarının içerisinde, Allah'ın gönderdiği ayetler, toplumsal yapıya, insan karakterlerine ve Medine'deki oluşan toplumsal yapıya hükmeden ayetler, ne yazık ki o akayit tartışmaları çerçevesinde, soyut İslam tartışmaları çerçevesinde, anlamlarını kaybetmiş. Böylece, Müslümanlar okudukları ayetlerin ne anlama geldiği noktasında da, yeterli bilince sahip olamamışlardır. Aslında İslam, insanlığın dünya tarihi boyunca aradığı insanlık erdemlerinden başka bir şey değildir. Adem'den kıyamete kadar sürecek insanlık yaşamında, insanların şiirlere, edebiyata, felsefelere, siyasete, şuraya, buraya, ideolojilere, ilkelere, inançlara yaymak istediği, yaydığı veya taştığı veya koyduğu söylediği, işte insan böyle olmazdır diye ortaya koymak istediği insan tipinin İnsan erdeminin doruk noktasını aslında Allah'ın ayetleri ortaya koymaktadır. Bunu anlayabilmek için ise Allah'ın o ayetleri hangi murad ile hangi anlamda indirdiğini korumaktır. Ama biz 1500 yıl tarih içerisinde birbirleriyle konuşmaktan ve didişmekten başka bir şey yapmayan selam alimlerinin o ayetlere verdiği anlamlarla ayetleri anlamaya kalkarsak ne Medine'yi anlarız, ne Peygamber'i anlarız, ne onun sünnetini anlarız ne de o ayetleri anlarız. Hiçbir şekilde anlamayız. Ve bu açıdan aslında İslam, insanlığın, insanlık erdemlerinin itikmalıdır Bunu çok iyi kavramak lazım. Bunu anladığımız gün, aklımıza, kalbimize İslam hidayet edecektir. Soyut anlayışlardan, kelami tartışmaların ortaya koyduğu anlayışlardan, klasik felsefecilerin, klasik tefsircilerin ayetlere verdiği yorumların anlayışlarından uzaklaşmadıkça gerçekten o Medine'nin yaşamı üzerine inen, Mekke'nin yaşamı üzerine inen ayetleri, o yaşamın içinden çıkarmadıkça, o yaşamın içinden süzmedikçe aklımıza, kalbimize İslam hidayet etmeyecektir. Ancak o zaman, o yaşamın içinden çıkan ayetler, o ayetlerin anlamları bize İslam'ın hidayetini sağlayacaktır. İnşallah o noktaya varanlardan olayız ve böylece kaybedenlerden olmayız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'ın selamı üzeriniz olsun. Hepinize iyi geceler diliyorum. Allah'a emanet olun.